Bu kafirun suresi arkadaşlar İhlas suresi olarak zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz hem Kulhu Allahu hata İhlas deniyor hem de kafirun. kafirun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sureyi ne yapıyor? Her gün sabah namazının sünnetinde okuyor. Çoğunlukla yani. Akşam namazının sünnetinde, Akşam namazının sünnetinde okuyor ve Güzel. bitirden sonra da okuyor. Demek ki bu sure Kafirun suresi ve İhlas suresi dediğimiz Kulhu Allahu suresi Müslümanın gününe başlaması gereken şeyi Müslümana hatırlatıyor. O da ne? Tevhid. Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah Teala yapılması. Yani Allah Teala sana gözlerini açtığında bu dünyada yapacağın ilk şeyi Neyle yaptırıyor? Neyle söyletiyor? Sana söylettiği şey ne? Kul ya eyyuhel kafirûn, la a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiğine ibadet etmem. Ne var burada? Tevhid var. Kafirlerin ibadet, ettiği, ibadet ettikleri o ilahlar neler, kimler? O kavmin yaşayan evliyaları, salih kimseleri. Lat denilen adam, Taif'te hacılara lette yelittu. Arpadan çorba yapan bir adam. Çorba yapıyor adamlar hacılara. Onlara ikram ediyor. Vefat edince ne yapıyorlar? Ona bir mezar yapıyorlar. Bir taş koyuyorlar. Başlıyorlar ona ibadet etmeye. Maksat ve gaye ne? Allah'a yaklaştırmak. Günde allah Teala diyor ki sana namaza başlıyorsun sabahın beşi. Beş buçuk Birçok insanın gaflette olduğu vakit Müslüman olarak kalkıyorsun. Tekbir alıyorsun. Allahu ekber. Ondan sonra iftitahtı dediğimiz Sübhaneke okuyorsun. Fatiha okuyorsun. Hemen ardından ne geliyor? Kul ya eûkel kafirun. La a'budu. Lâ a'budu mâ ta'budûn. İbadet ettiklerinizle ibadet. Etmem. 2. rekete kalkıyorsun. Fatiha'dan sonra ne okuyorsun? Kulhu Allahu Had. O birdir. Mekkeli müşrikler onun yaratıcı olmada, yeryüzünü evrip çevirmede bir olduğunu inanıyorlar mı? Hmm. İnanıyorlar. Buradaki senin o birdir derken neyi kastediyorsun? İlah olarak. İlah olarak, ibadete layık olarak, tek yalnızca ibadetin yapılması gereken Allah-u Samet. Allah Samet'dir. Ne demek Samet? Her şeyin ona, Her şeyin ona muhtaç olduğu, kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadı. Allah-u Teala ihtiyaç duymaz. Bugün kalkıp örnek veriyorlar. Cumhurbaşkanını, belediye başkanını, valiyi. Diyorlar ki, nasıl ona giderken sekreterine, kalem müdürüne uğrayıp ona gidiyorsun. Allah-u Teala'ya da diyor, ne yapabilirsin? Ancak bu aracılarla ulaşın. allah Teala sana sabahleyin ne okutuyor? Allahu Samet, Samettir. Samet ne demek? Her şeyin ona ihtiyaç duyduğu Kendisinin hiçbir şeye ihtiyaç duymadı demek. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ doğmamıştır Doğulmamıştır, doğulmamıştır. وَلَمْ يَكُلْ Onun bir kuf'u dengi yoktur. Değil mi? Demek ki sabaha bundan başlıyorsun. Akşam yatacaksın, vitir namazını kılacaksın. Ne okuyorsun vitirde son iki rekatta? Kafirun ve قُلُوا اللّهُ ahad. Yani günü tevhidle açtırıyor Allah'a. Tevhidle açıyorsun. Tevhidle bitiriyorsun. Tevhidle bitiriyorsun. Bunda bir hikmet var arkadaşlar. Yani Allah-u Teala bizlere hayatımızdaki en önemli şeyleri tevhiddir. Söyleterek hayata başlatıyor. Söyleterek uykuya dalıyoruz. Tevhid ile ne yapıyoruz? Uykuya dalıyoruz. Pazartesi günkü Riyaz-ı Salih'in dersinde zaten göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatmadan önce okuduğu dualar var. Onu ezberleyin demiştik değil mi? Orada da ne var? Tevhid var. Yani uykuya dalmadan önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tevhidle dalıyor. En son diyor kimin okuduğu dua bu olursa, bu duadan sonra konuşmazsa, abdest üzere, öldüğü zaman kimse diyor fıtrat yani İslam üzerine ölür. Çünkü sen ne, ne diyorsun? Allahümme eslem tu ileyk, ve fe fe ileyk, fe fe fe ileyk, fe fe fe ileyk. Rabben ve rahben İleek, la melja ve la menja minkä illa İleek. Aman tu diktâr kâl lâdi anzâlte, ve Bu da okuduğun zaman, en son ağzından dökülen laflar ney? Sözler. Tevhid. Allahım in İslam tu nefsîleek. Allahım nefsimi sanıyorum. Sana teslim ediyorum. Vâjceh tu vâjhi Allahım yüzümü sana önlerdiriyorum. Fawwâd emri İşimi sana teslim ediyorum. Yok falanca efendiyi bıraktım. Onun yüzü hürmetine Medet Abdülkadir Geylani yetişi falanca değil mi? Yetiş ya Gavs gel kurtar yok. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki nefsimi sana teslim ediyorum. Düşün. Nefsimi sana emanet ediyorum Yüzümü sana yönlendiriyorum. İşimi sana bırakıyorum. En son sözü kimin en son sözü bu olur da ölürse Aleyhissalatu vesselam o kimse diyor fıtrat üzerine ölüyor. Demek ki hayata tevekle başlıyoruz. Günümüze. Ve gözlerimizi tevhidle ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Gözlerimizi tevhidle kapatıyoruz. Bu sure arkadaşlar, kafirun suresi. Kul ya eyyvel kafirun. De ki, ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. La a'budu. İbadet etmem. Diyor ki tefsir halimleri. Mekkeliler diyorlar ki, Hadi gel o zaman şey yapalım. Sen bir yıl bizim ilahlarımıza ibadet et, biz de bir yıl sadece senin ilahına ibadet edelim. Ona ortak koşmadan. Allah Resulü Aleyhissellemek la a'budu ma ta'budun. Hayır, la a'budu. İbadet etmem ma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinize yani aracı olarak koyduğunuz araclara. Ve la entum Sizler de ne yapmazsınız? Benim ibadet ettiğim ilaha tek başına yalnızca ibadet etmezsiniz. Tevhid üzere ibadet etmezsiniz. Sizin ibadetiniz nedir? Şirk üzerinedir. Allah'a ibadet edersiniz. Onun yanında onunla birlikte başkalarına ibadet edersiniz. Ondan beklediğiniz zararı def etmesini aracılarınızdan da beklersiniz. Onun, ondan gelecek olan hayrın aynısını, Aracılarından da beklersiniz. Bugün de öyle değil mi? Adam diyor ki şeyhim himmet ederse şeyhim himmet etti diyor. İşlerin vaskıtti diyor, değil mi? Mübarek diyor bizi korudu diyor. Mübarek diyor yağmur diyor çevremizden geçti diyor bütün köylerden. Diyor seller oldu ama diyor bizim diyor buraya ne yapmadı. Mübareğin sayesinde diyor, mübarek şey yapmadı diyor. Değil mi? bunu açık aleni bir şekilde söylüyorlar. Yani Allah'ın ancak o rüzgarı, o yağmuru defedeceğini Mekkeli müşrikler bile biliyor Mekkeli müşrikler bu konuda bunları yapanın sadece yalnızca Allah olduğunu ne yapıyorlar kabul ediyorlar bugünkü insanlar ise hadi o kadar açmış ki sadece ibadette aracı olmak olmayı almay, aracı olarak ilahlar edinmeyi bırakın Yeryüzünün çe çekip çevrilmesinde yönetilmesinde bile Allah Teala'ya ne yapıyorlar ortak koşuyorlar. yani Mekkeli müşriklerin yapmadığı bir şey bu Mekkeli müşrikler Yeri göğü yaratan Allah'tır diyor. Ve men yüdebbirul emr. işi çeviren, dünyayı çeviren de Allah'tır. Ama şimdiki insanlar öyle bir hale gelmişler ki, dünyanın kainatla ilgili olan meselelerinde bile diyorlar ki, kutuplar, kutup nedir kutup? Yani, e, yeryüzünde çakılı olan evliyalar, yeryüzünde ne yaparlar bunlar felaketten? Korurlar. Kutup bu demek. Gauss ne demek? Gauss, Başı sıkıştığında insanın çağırdığında yardımını yetişen demek. Yetiştiğindiğinde ne yapar? Geldi. Halbuki Mekkeli müşrikler başları sıkıştığı zaman ne yaparlardı? Albaizu'll定. Allah Teala Kur'an-ı ne diyor? Felem ma rakibu fil fulki da'ullah mukhlisin lehu'd din. Onlar gemiye bindiklerinde, deniz yoluna çıktığında da'ullah mukhlisin lehu'd din. Allah Teala ya dini yani duayı. Din kelimesi dua manasına gelir. Hesap günü Malik-i <gülüyor> din kelimesi Buradaki ayetteki manası dua. Muhlisin lehu'd-din. Onlar Allah Teala diyor ki müşrikler gemiye bindiğinde, denize bindiğinde dini yani duayı yalnızca Allah'a halis kılarak dua ederler. Felem menecuhum ila'l-barr onları karaya çıkardığında Allah bir de bakarsın ki onlar ne yaparlar? Şirk koşarlar. Yani Allah Teala bizlere müşriklerin sıkıntı anında, korku anında, dehşet anında kime dua ettiklerini söylüyor? Allah'a. Bugün ise kendilerine gaz denilen insanlar ne zaman çağr hangi vakitlerde medete çağrılıyorlar? Başı sıkıştı insanlar başları sıkıştı zamanları yani yetiş. Yani şirkin boyutu her geçen sene ne yapıyor daha da ilerliyor. Her geçen gün daha da büyüyor. Wala ana abidun ma abettum. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمُ Ben sizlerin ibadet ettiklerinize ibadet eden değilim. Buradaki cümle isim cümlesi. Az önceki ayetler fiil cümlesiydi. Yani fiil cümlesi yukarıda geçti. İkincisi ise isim cümlesi. İkincisinde isim cümlesinde diyor ki İbn-i rahim Allah, yani razı değilim manasında. Hani... Ben sizin ibadet ettiklerinizi ibadet etmi etmiyorum. Sizler de benim ibadet ettiğime yalnızca tevhid olarak ibadet etmezsiniz. İkincisinde diyoruz ki ikinci cümlede ibadet eden değilim. Yani sizin bu ibadet ettiklerinizde de razı da değilim. İkincisinde ne var? Rıza ağır. Yani. Birincisinde kabul etmiyorum. Yani kulliyak yar kafirun, la abudu ma tabudun. La abudu ma tabudun. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, kabul etmiyorum. وَلَا اَنَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin ibadet ettiklerinizde ibadet eden değilim. Yani bundan razı da değilim. Ben bunu boz ediyorum. Ben bundan tiksiniyorum anlamında. İlkinde ne var? Red var. Kabul etmemek. İkincisinde ne var? Razı olmamak. وَلَا اَنَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ Sizler de ne değilsiniz? Yalnızca Allah'a Teala'ya tek başına ibadet etmekten razı. Değilsiniz. Lekum okum. Sizin dininiz yani şirkiniz size, Allah'a ortak koşmanız size. Veliye din. Veliye dini. Aslı onun bu. Benim dinim de yani tevhid, İslam bana. Ben bundan ne yapmam? Vaz geçmem. Demek ki bu surede ne yok? Tekrar yok. Hani bu tekrar gibi geliyor. Kul ya yu'l kafirun Bunu bir kenarı. La a'budu ma ve la antum a'bud. Vela an abdun ma abdetum, vela an tum abdun ham abd. Tekrar yapıyor, tekrar yok. İlk iki ayet fil, la abudu. Bakın, la abudu fil. İbadet etmiyorum, bu fil. Son iki ayet, vela an abdun ma abdetum. Burada isim cümlesi, abdun. Ben abd değilim, yani razı değilim. Yukarıdaki ile aşağıdaki arasında bir fark var, ince bir fark. Sizler bunu nasıl açıklıyorlar diyorlar ki yukarıdaki fiil cümlesi kabul etmiyorum. Aşağıdaki isim cümlesi ne? Bazı razı değilim. Hem kabul etmiyorum hem de razı da değilim. Bu ediyorum sizlerden beriyim. Aynı İbrahim aleyhisselamın dediği gibi. Ben ne diyor? Sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim, beriyim. ancak İllellezi fatarani Beni yaratan müstesna Beni yaratan müstesna diyor. İbrahim aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bakın. Burada hem tevhidi bilmek var. Yeterli mi? Tevhidi bilmek yeterli değil. Tevhidi bilip şirk ehlinden de ne yapmak lazım? Beri olmak lazım. Uzam, size buz ediyorum. Anlıyor musunuz? Bu şekilde tevhidi bilip tevhidin aksi üzerine olanları da ne yapacaksınız? Buz edeceksiniz. Ne için? Allah için. Allah için buz etmek Allahü Teala için nefret etmek. Evet, bu iki surenin tefsirinde kalalım. Nasır suresi, ee, biliyorsunuz, Allah Teala'nın Peygamberine ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de değimiyle ölümünün haberinin geldiği sure. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ee, biliyorsunuz Mekke fethi Ramazan ayının Ramazan ayında gerçekleşiyor. Hicretin 8. yılında gerçekleşiyor Ramazan'ın 20'sinde Allah-u Teala diyor ki sana diyor Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde hangi fetih? Mekke'nin fetih Mekke'nin fetih geldiğinde normalde sana Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fetih geldi siyak bu olursa peşinden ne gelmesi lazım Biz bizim kuracağımız bir cümle olsaydı o halde Rabbine ne yap? ne yap? şükret Değil mi? Allah'ın yardımı gelmiş. Allah taala sana neye gelmiş? Fetih gelmiş. Muzaffer olmuşsun. O halde şükret. Ama Allah Teala ne diyor? Fes takfirli zembik. Allah'ın sana neye geldi? Yardımı geldi. Mekken'in fethi geldi. Fes takfirli zembik. Günahını ne yap? İstigfalet. et. bihamdur ve fes takfirli zembik. Rabbini hamdınla hamdiyle tesbih et. An, hamdet, yüzet ve günahlarını at istigfar et. Allah Resulü Ebubekir ağlıyor radıyallahu anh. Ebu Vakir, fakih. Yani değil mi? Hem Arap, hem fakih, peygamberin yanında bulunmuş. Bu dünyada onunla beraber gezmiş. Bu dünyadan ayrıldığında onun yanına defnedilmiş, gömülmüş mübarek bir sahabe. Ağlıyor radıyallahu anh. Çünkü peygamber aleyhisselam'ın anlıyor bu ayetlerle ona verir, haber verilen ölüm haberini. İnşallah önümüzdeki hafta ne yapacağız, bunun tefsirine. Ve diğer e, kalan Mesed suresi. E, yani Tebbet yedâ ebilehebbe suresi. Biz bunu Türkiye'de Mesed olarak bilmiyoruz herhalde. Mesed olarak bilmiyoruz. Ne var? Tebbet diye biliyoruz. Mesed suresi. İhlas suresi. Felakvanak suresini alacağız. Artık ondan sonra Amme'ye geçeceğiz Allah'a izleyenlerine. Amme'ye tesâelûn. Şimdiden onun için ezberlemeye başlayın. Bu akşam da zaten dinleyeceğiz kardeşlerden. Evet, soru salan varsa alabiliriz. Soru salan kardeşleriniz var mı? Evet. Aklıma geldi kendi şey. için. O ruhçilim içinde namaz kılarken, evet. Kâbe'ye doğru dönüyor. Evet. Her tarafı kâbe olduğu zaman, setinin kâbeyle birbirine tekrar dönsem namaz olur. Olur. Çünkü sen sonuçta kâbemin içinde olduğun için, ister bu taraftan ister bu taraftan kâberin içinde olduğun için ne yapmış oluyorsun? Ka'be'ye dönmüş oluyorsun. Bak, evet. Namaz orada kılınmıyor, mu, değil İhtilaf etmiş alimler. Farz namaz kılınır mı, kılınmaz mı diye? Nafile namazlar kılınır orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile namaz